Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bir insan ne kadar büyük, güçlü, imkanlı, yakışıklı, sağlıklı, ne kadar ne olursa olsun bu dünya bir insan için tek başına yaşanılacak bir yer değildir. İlla onun ikinci insana ihtiyacı var. Doğmak için anaya ihtiyacı var. Zengin, çalıştırmak için işçiye ihtiyacı var. Fakir, bir şey bulmak için patrona ihtiyacı var. İnsan, şöyle bir şey olsa, tek başına bir insana bütün dünya verildi. Ama tek yaşayacaksın dense, o üç gün yaşayamaz. Dünya onu ürkütür. Ölür gider. İnsan olarak birbirimize muhtaçız. Bu sebeple diyoruz ki birbirimize muhtaçlığımızı kesinlikle unutmadan yaşamak zorundayız. Bu da kibirlenmemek. Öbür insanlara Yardım eden bir insanlık sahibi, Müslümanlık sahibi olmaya mecbur ediyor bizi. İnsan yardım istemeye mecburdur. Ya şimdi ya yaşlanınca. Ama yardım eden yardım isteme hakkına sahip olur. Elbette herkesin yapabileceği yardım farklıdır. Ama biz bir kere prensip olarak bileceğiz ki Müslümanıyla kafiriyle siyah derilisiyle beyaz derilisiyle bizim vatandaşımız başka ülkenin vatandaşı. Bir kere hepimiz insanız. Bir insanlık var. Bir insanın kafir olması onun insanlığını öldürmüyor. Allahu Teala kafirleri insan saymayın. Aç bırakın onları. Buyurmuyor ki. Tam aksine ne buyuruyor? Sizinle savaşmayan, sizin canınıza kıymayan, dininizi yok etmeye çalışmayanlarla insanca yaşamanızda bir sakınca yok Allah buyuruyor. Doğrusu da bu. Biz dağ başında yaşamıyoruz. Köyde veya şehirde yaşıyoruz. Bir dağın, Himalyanın tepesinde yaşamıyoruz biz tek başımıza. Orada da olsan yanında birileri olacak zaten. Dolayısıyla İnsan olarak kardeş olduğumuz gibi komşuluk da kaderimizdir bizim. Komşuluğu ezip geçemeyiz. Aynı zamanda benim bir akrabam olması lazım bu dünyada. Anadır, babadır, dayıdır, haladır, teyzedir, yeğendir, kayınçodur, kayınpederdir, kaynanadır. Pirileriyle yakın olmam lazım. Ve bunların hepsini bir disiplin altında Toplayan dinim var. İslamiyetim var elhamdülillah. İnsanlığım, komşuluğum, akrabalığım, akrabalığım ve dinim bana bencil olamazsın diyor. Bencilliği kınıyor. Komşu bencilse kötü komşudur. Dindar, bencilse hangi dinin dindarıdır o? Akraba, bencilse bu ne biçim akrabalıktır? İnsan olarak bencilsem ben hangi insanlığı yaşıyorum? Hem insanlığımız, hem komşuluğumuz, hem akrabalığımız, hem dindarlığımız bencillikten uzak durmayı bize emrediyor. Peki... Bencil olmayacağım. Nenin cömerti olacağım? E malımla cömert olacağım. Yedirerek cömert olacağım. Sözümü kullanarak nasihat ettim, tavsiye bulundum, yol gösterdim. Cömert olacağım. Hatta ben yapamam. Ama filanca yapar. Ona yapması için rica ederek cömert olacağım. Bu da olmazsa dua ederek cömert olacağım. Ve çocuklarımı yetiştirirken onlara Müslüman olarak namaz kılmak zorundasın yavrum dediğim gibi Müslüman olarak cömert olmak zorundasın. Bencil olamazsın diyeceğim. Peki bunu kime karşı yapacağım? Evvela Allah'ın bana sen bunlardan sorumlusun dediği kadro. Kim onlar? Eş, ana baba, çocuklar, yakın akraba. Bunların bir sıralaması var tabii. İnsanın anne ve babası bir yerde duruyor, eşi bir yerde duruyor, çocukları bir yerde duruyor, kardeşleri, erkek kardeşleri bir yerde duruyor, kız kardeşleri bir yerde duruyor. E hepsinin bir konumu, bir ağırlığı var şüphesiz. Yoksa nasıl rastladıysa herkese bol keseden vermek değil. Elbette önce çocuğumun karnını doyuracağım. O çocuğun da küçük 3 yaşında olan, çalışması mümkün olmayan çocuğu doyuracağım. 20 yaşındaki çocuğa da sen çalış diyeceğim. O 20 yaşındaki çocuk da engelliyse tamam yavrum seni ben bakacağım diyeceğim. Elbette hanımım muhtaçken babamın da yani kendi emekli maaşı varsa önce hanımımı duyuracağım. Sonra babamın ihtiyacını gidereceğim. Ama babam 80 yaşında. Ne emekli maaşı var? Geçinemiyor. Yani bugün ekmek alamadı. Önceliğim onun olacak tabii. Elbette. Gerekiyorsa iki mesai yapacağım. Bu geçimimi temin etmek, geçimlerini temin etmek zorunda olduğuma inandıklarıma destek için. Peki benim de yiyecek param yok. Benim de yapacak bir şeyim yok. Ben yardıma muhtacım. Kanunumuz kesindir ve bellidir. Allah herkese takatı kadar yük yükler. Takatın yok. Peki var ama yok gösteriyorum. Bir insan abdestsiz namaz kılsa var diye melekleri yutturabilir mi, inandırabilir mi? Yok. O kendi kendini kandırır. Deve kuşu avcıdan kaçmak için başını kuma sokarmış. Görmedim ama öyle derler. Avcı beni yakalamasın diye. Avcı da gidip eliyle koymuş gibi onu oradan alırmış. Abdestsiz namaz kılan kendisini aldıdır yastık altında üç aile geçindirecek kadar parası olduğu halde epistede de yok deyip kendi gelininden kendi babasından hatta kendi çocuklarından eşinden parayı kıskanan vermeyen birisi yani ona ne diyebiliriz ki biz o abdestsiz namazda kendi kendini kandıran deve kuşu gibi başını kuma sokup avcıyı görmediği için avcının da onu görmediğini zanneden biri durumunda olur. Demek ki ben yardım etmek zorundayım. Ama takatim kadar. Kardeşlerim, sizlere bir soru sorarak bir noktayı aydınlatmak istiyorum. Defalarca dinlemişsinizdir. Yani belli şeylerde yanlış anlaşılmaların düzeltilmesine önem veriyorum. Şimdi sadaka vermek, yardım etmek deyince Sanki böyle bir kanun maddesiymiş gibi illa aklımıza para geliyor. La ilahe illallah. Ya para evet yardım etmenin bir çeşididir. Ama nice insanlar var ki o sana para versin kardeşim. Gel beş dakika şunun yanında bu, bu moralini düzeltecek bir nasihat et. Bununla bir bardak çay iç. Parayı ne yapsın? Mesela 95 yaşında ihtiya bir dede. Gözleri görmüyor. Doğru kulakları duymuyor. Ona getirip bir milyon para verseniz, al tatile git deseniz, ne yapacak o parayı? O parayı harcayacak kadar markete gidecek takati yok ki. Onun kime ihtiyacı var? Kolundan tutup onu evin etrafında bir tur attıracak, o bahar gelmiş diyecek kadar, onu bir saat kolundan tutup destekleyecek bir sevene ihtiyacı var. Onun için yardım odur. Kardeşlerim, öyle bir pozisyon vardır ki orada para, para etmez. Bedensel beraberlik para eder. Mesela, 10 yaşında bir çocuk. Bir sebeple annesi evde yok ve evde yalnız kalmaya korkuyor. Kaç para versek ona korkmaz o çocuk. Buyurun cevap verin. Al sana bin lira. Korkma yavrum desek çocuğun korkusu gider mi? Sizin gider miydi? Peki çocuğun neye ihtiyacı var? Tamam ben seninle duruyorum annen gelinceye kadar. Ağlama diyecek. İkinci bir çocuğa ihtiyacı var orada. Ya da biraz daha büyük birisine ihtiyacı var. Orada para geçmez. Mezarda geçmediği gibi orada da para geçmez Biz o zaman... Orada yalnızlıktan korkan çocuğa para verirsek e kendimizi aldatmış oluruz. O çocuk o parayı yırtıp atsa hakkıdır. Kavga eden, tartışan karı kocayı rüşvet verir gibi aha size biner dolar yeter ki kavga etmeyin desek bir işe yarar mı? Yok. Orada aracılığa ihtiyaç var. Nasihate ihtiyaç var. Ya bir çay yapın bir bakalım siz niye tartışıyorsunuz bir içelim bunu diyecek. Muhabbet esnasında da boşalmalarını sağlayacak. Sen bir daha böyle yapmıyorsun tamam. Sen de bir daha böyle yapmıyorsun deyip onları barıştıracak kıvama, psikolojik destek verecek bir danışmana ihtiyaç var orada. Namaz kılmayan bir insana. Mesela delikanlı namaz kılmıyor. Nasıl iyilik yapabiliriz? Soruyorum cevap veriniz. Paraya mı ihtiyacı var? Adama mı ihtiyacı var? Yo ihtiyacı var. Onun nasihata ihtiyacı var. Babası ölmüş, çocuğu ölmüş, annesi şehit düşmüş birisine e, gidiyorsun e, cenaze evinde. Hadi bir lokantaya gidelim, yemek yiyelim demeye mi ihtiyacı var onun? Onun yemek yemeye ihtiyacı yok ki. Versen de yiyemez ki zaten. Eşini kaybetmiş, oğlunu kaybetmiş, birisini kaybetmiş. Yüreği yanıyor. Al bir kola iç, için serinlensin mi diyeceksin? E o ona hakaret değil mi? Elbette hakaret. Hem çok ağır bir hakaret o. Oğlu ölmüş, kaza geçirmiş. Sen ne yapıyorsun ya? Orada neye ihtiyaç var? Sırtını sıvazlayıp Allah rahmet eylesin. Sen merak etme. Rabbim onu mevfret buyurur. Sen yeter ki başın sağ olsun. Filan da ölmüştü. Bak ona bir şey olmadı. O yaşıyor. Yani oğlu ölen ölmez demek ki. Bir zaman sonra unutursun. Gel ben bir Kur'an okuyayım dinle. Ben şimdi oğluna dua edeyim. Sen beni dinle. Ya bunlar. Taziye yapıyorsun sen. Kola ikram ediyor. Ayran ikram ediyor. Bu bir saygısızlık çeşidi. Bırak iyilik yapmayı. Saygısızlık çeşidi bu. Dolayısıyla kardeşlerim. Yardım eden birisi olmak zorundayız. Başkasına yardım et. Biz mümin evdeyiz. Mümin ev, başkalarına da yardım edilen bir evdir dediğimiz zaman. Bir örnek daha vereceğim. Gece 11'de bakkallar kapalı, marketler kapalı. Yan kapı komşumuz, çocuğunun mamasını ısıtacak bebeği var. Geldi, kibrit yok. Veya gazları bitmiş. Çocuk yıkıyor binayı. Kapıyı çaldık. Selamun Aleyküm. Zaten abi kardeş gibiyiz ya. Hayır olsun. Yavrumuz niye ağlıyor? Yahu teyzesi bildiğin gibi değil. Sütünü istiyor çocuk. Sekiz aylık çocuk diyelim. Tüp bitmiş ya da gazımız kesilmiş bizim. Veya çakmağımız çalışmıyor. Bir ısıtamadım gitti ya. Sütü ısıtamıyorum. E bizim kapımıza niye vurmadın? Ver bakayım o sütü. Ver. Ne kadar ısınacak bu? ki yapılacak. Tamam Kaynamış sütü zaten. Kötülüp ısıtsam. Soruyorum kardeşlerim. O anne için, çocuğu çıldırası ağlayan anne için. Yani 100 lira versek mi değerliydi? O sütü ısıtıp verdiğimiz mi değerli onun için? Ya abla ne üzülüyorsun ya? Al bu 5000 lirayı, 500 kilo süt getir buraya. Al beş bin liranı da kafana patlasın. Ya ne yapayım ben bunu? Sabah olsa market açık olsa zaten böyle bir dert olmayacak. Zaten ben bunu çözeceğim. Sabaha kadar bu çocuk ağlasın mı? Yani öyle bir durum var ki o durumun yardımı para değildir. Gevezelik değildir. Bağırıp çağırmak değildir. Dövmek değildir. Kaçmak, kurtulmak değildir. Alıp bir bardak sütü ısıtmaktır. Hayat Bin bir renkle yaşanıyor kardeşlerim. Bir gün paraya ihtiyacımız oluyor, öbür gün söze ihtiyacımız oluyor, öbür gün süte ihtiyacımız oluyor. Ya öbür gün birisi sırtımızı sıvazlasın diye ihtiyacı oluyor. Öbür gün benimle beraber ağlayacak, teselli edecek birine ihtiyacım oluyor. Öbür gün de neşeliyim, neşeme neşe katacak birine ihtiyacım oluyor. Yani mesela bir örnek daha zikredeyim. Tabii ki bu örneklerim. %100 böyle olduğu olan şeylerdi. ben çapraz böyle akla zor gelir örnekler veriyorum ki yani hayatta izi olsun akılda kalsın insanlar da kendilerine çözüm üretsinler şimdi bakınız komşumuz araba aldı yepyeni araba biz de geldik o da arabadan iniyor selamun aleyküm ve aleyküm selam nasıl beğendin mi yeni arabamızı Oo, siz mi aldınız evet ne denir? Allah hayırlı etsin. Mübarek etsin denir. Bir de böyle çok yakın komşuysan eee bunu ıslatalım bakalım. Hadi hadi yenge bir çay yapsın. Bu Yeni araba bir çay balkonda bir çay içelim. Bu muhabbet meselesi. Ne kadar hoş bir şey. Bu o anda o konumda onlara verilecek moral. Ya komşumuz da beğendi. Demek iyi araba aldık. Bir bakayım ya tam da sizin aileye göre iyi ayarlamışsınız. Bu, bu bir moral. Bak burada bu destek gerekli. Ama bir de şunu düşünün. Selamun aleyküm. Bak arabamızı beğendin mi? Siz mi aldınız bunu? E biz aldık. Oo, bizim memlekette birisi bu arabayı almıştı. Dört ceset kaldı. Pert oldu gitti araba. Siz bunu niye aldınız? Maşallah ne destek verdin ya? Ne destek verdin be ben? aramda arabayı galeriden yeni getirmiş. Ya, dört kişi bu arabadan ceset çıktı. Arabada pert olmuştu. Bu arabamı? araba mı? E benim sözümle mi kaza yapacaklar? Ya, öyle değil. Nerede ne konuştuğunu bil. Kime ne destek verdiğini bil. Destek diye köstek mi veriyorsun bil. Kardeşlerim müminiz ya. Müminlik nezaket işidir. Akıllılık işidir. Sabır işidir. Nerede ne konuşacağını bilme işidir. Ve öbür insanlığa kenetlenme işidir. Bir arada böyle iç içe olma işidir. Sözümüze dikkat ediyoruz. Tavrımıza dikkat ediyoruz ve muhakkak destek veren Müslüman oluyoruz. O evde yaşıyoruz. Evin içinde, evin içinden dışarıda, her yerde tavrımız budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bir duvarın tuğlaları gibi birbirine destek olup duvar olan kimseler olarak gösteriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.